Ve ahir zaman en büyük alametlerinden bir tanesi de cehaletin yaygın olacağı alimlerin kaybolacağı ve alimlerin mekan yerine cahiller dolduracağını ve o cahiller fetva verecek. Ve o fetvasıyla beraber hem kendini sapıttıracak ve hem de o fetvaya uyup amel edenler de sapıtmış olacak. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Kıyametle benim aramdaki mesafe şu kadardır diyor. İşaret parmağıyla orta parmağını gösteriyor. Yani baktığımız zaman zaman mesafesine şu kadarcık bir zaman olduğunu bildiriyor. Ve aradan neredeyse 1450 sene geçti. Onu da eklediğimiz zaman 1450 seneyi de çıkarttığımız zaman kıyamete ne kadar yakın olduğumuzu görüyoruz. Ve alametlerden en bir tanesi de Öyle bir zaman gelecekti, din adına insanlar sadece Allah'ın ismini bilecek. Yani en son Müslümanlar bilecekleri en fazla şey İslam nedir deyince Allah Allah diyecekler. Yani ne namazı bilecekler, ne orucu bilecekler, ne namazın hükümlerini bilecekler, ne Kur'an-ı Kerim'den bir ayet bilecekler. En iyi Müslüman o zamanda ne diyecek? Allah Allah diyecek. Peki bu nasıl o duruma geldi? Halbuki İslam'ın başından bugünümüze kadar binlerce hasıl yetiştirdiği halde, binlerce Kur'an-ı Kerimler olduğu halde, medreseler olduğu halde, üniversitelerde okulduğu halde, ahir zamanda insanların en çok ilgilisi Allah, Allah diyen birisi olacak. Başka bir şey de bilmeyecek. Ondan sonra zaten kıyamet kopuyor. Yani secde eden bir insan kalmayacak Allah Azze ve Celle. Bu neden olursa arkadaşlar? Bütün alimler diyor ki Muhammed İbni da kitabında bildirdiği gibi din hakkında bilgisizce konuşmamızdan dolayı insanları dinden nefret ettiriyoruz. İnsanlar dinler neden uzaklaşıyorlar? Bugün toplumumuzda insanların çok bir azı dindar olmaya çaba gösterirken Müslüman olan bir toplumun çoğunluğu neden dinden hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar? Çünkü birileri Dini insanlara ya ters öğretiyor, ya ters taktip ediyor. Sınıf şekli yanlış olduğundan dolayı, nefret edici olduğundan dolayı ne yapıyor? İnsanlar dinimize uzaklaşıyorlar. O kadar uzaklaşıyorlar ki onun bu çalışmaların sonucunda insanlar din adına sadece Allah'ın ismini kalmış bilmesi başka bir şey değil. O yüzden konuşurken çevremizde olsun, dışarıda olsun... Gerçekten bildiğimiz şeyler doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa yerinde söylenecek sözler midir, değil midir? Zamanı doğru mudur De iyi tespit etmemiz lazım. Yani hak bende isterse patlasın, çatlasın, inadına söyleyeceğim demek, o insanlar Allah'ın dininden uzaklaştırıyorsa buna yine insanlar müseffif olabiliyorsa çok tehlikeli bir şeydir. Ne yapalım o zaman? Yapacağımız ilk Kur'an Kur'an'ın uslubunda davet nasıl yapılmış? Bunu öğrenmemiz lazım. Allah Azze ve Celle peygamberine ilk emir vermiş olduğu emir ne emridir? İkra, oku. Emir sirasında geliyor. Emir sirasında gelen bir şey farzdır. Ta ki onun karşında başka bir delil olur da farz hükmünden sünnete onu indiriyorsa. Ama başka bir delil onun hükmünü sünnete indirmiyorsa o hüküm nedir? Farzdır. Ve vesselam bu farz kaç defa arka arka emrediliyor? Üç defa geliyor. Sahih Buhari'de geçtiği gibi aleyhissalatü vesselam mağarada, cebeli nurda, mağarada ise dila'da Kuvvetli şekilde onu silteniyor, sarıyor. Ondan nasıl bırakıp oku diyor. Onu ben okumak bilmem derken üç defa bu başına gelir. Yani İslam dini baştan beri okumayı emrediyor. Niçin İslam dini okumaya bu kadar önem vermiş? Kim cevap diyecek? Konuşma şekilde bu biz değil. Şu anda bizi sohbet yapıyoruz bu kadar. Niçin İslam okumaya bu kadar önem vermiş? Hakan kardeş. İlim öğrenme çünkü okuma ve yapmaya başlar. Neden İslam okumaya bu kadar önem vermiş? Allah razı olsun doğru cevap. Çünkü İslam'ın en büyük düşmanı cahilliktir de o yüzden arkadaşlar. Yani bugün hiç duymadınız mı? Memlekette bunu zamanı çok diyorlar. Köşe yazarları, gazeteciler, entelektüel insanlar Müslümanların veyahut da Türkiye'nin geri kalmasının sebebi nedir? Batıdan hayır. Batıdan geri kalmanının sebebi cinden dolayı da demiyorlar bunu güne kadar. İslam dinini biz bırakırsak, ter gelersin, o zaman batırlaşırsak, o zaman onlar gibi ilerici olacağız diye bunu yaymadı galiba. Ve bu fikri ortaya atan Hristiyanlardır. Hristiyanlar İslam alemini işgal ederken bundan yüz yüz sene önce bu fikri ortaya getirdiler. Köy, köy, kasaba, kasaba, şehir, şehir, ülke, ülke işgal ederken dediler ki sizler ilerleyici olmak istiyorsanız, bizler gibi teknikte üstün olmak istiyorsanız, yapacağınız tek şey vardır. Sizi geri bırakan şeyi terk edeceksiniz. O da sizin Ev ey Müslümanlar. Dininizi bırakın ve bizim gibi ilerlemiş insanlar olacaksınız dediler. Ve maalesef bazı Müslümanlar bu propagandaya inandıran ve geri kalmalı sebebinin din olduğuna inanıyorlar. Öyle birisiyle tanıştınız mı? Mutlaka duymuşsunuz bu sözleri. Bunu diyen insanlar kimmiş? Müsteşrikler Hristiyan alemi. Halbuki Müsteşlikler Hristiyan alemi hakkında Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Günde beş vakit namazımızda her vekatın okuduğumuz Fatiha suresinde onu söyledi insanın ne kadar sapık, cahil olduğunu bize bildiriyor. Hristiyan bugün ilme en büyük düşman olan odur. Niye? Çünkü ilimde kendi ülkelerinde mücadele etmiş, ilimi tahsil etmiş olan insanları sihirbasi olarak işte cadı diye tarif etmiş ve İncil'e uymadığından dolayı binlerce ilim ehlini ateşte yapmıştır, hapislere koymuştur ve ülkeden kovmuştur. Allah Azze ve Celle onlara gayr-ül mağdûbi aleyhüm mazlubu. dediğimiz Yahudilerdir. Allah'ın öfkesini almış diye bildikleri halde zıddını uygulamışlar. Daha bir ise dalalete gidenler. Yani Hristiyanlardır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapıyorlar. Bu kulluğu yaparken de hiçbir aslı yok. En son bunu Noel Baba'da yaşadık. Bu yılbaşından önceki kutlamalarda böyle işte ağaçları süslediler. Hiçbir aslı olmayan akıl dışı inanç hurafelerle bunun Allah'a yaklaşmanın bir yolu oldu. Ama maalesef Müslümanlardan çok azı onların bu sakıtlılığını ortaya koydu. Tam tersine onun doğru olacağına, ilerisimlik olacağına direken ülkemizde dahi o ağaçlar ve o süslemeler ne yapıldı, yapıldı. Niye? Çünkü bunun doğru ve doğru bir inanç olduğuna inanılaktan. O yüzden değerli kardeşlerim neyi anlatmaya çalışıyorum? Bir, İslam diminin gerici bir din olmadığını, tam tersine ilerici bir din olduğunu ilk günden beri cehaleti kendine düşman ilan etmiş. Ve o sebeple peygamberi aleyhissalatü vesselama üç defa farz olarak emredilmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam ise hadis-i şerifine buyurduğu gibi her Müslüman erkek ve kadına ilmin farz olduğunu. Her Müslüman erkek ve kadına ilmin farz olduğunu. Ancak ilim burada derken cünyevi ilimler birinci sırada denilmemiştir. Yani İslami ilimler kast edilmiştir. Niye? Çünkü İslami ilimler insanın nasıl yaşayacağını öğretmektedir. O yüzden İslam cehaleti kendine düşman kırmıştır. Niye? Çünkü İslam insanı üstün ahlaka sahip olması için mücadele eder. İslam amacı budur. Aleyhissalatu vesselam hadisde buyurduğu gibi el dinu muamele. Din muamelaktır. Yani tüm din, namaz, oruç, hac, zekat, cihadı, sadakası hepsi dindir, eşit serin muamelatındır. Yani yaşantı terzim, şeklin, eğer nefret üretiyorsa, kin getiriyorsa, düşmanlık getiriyorsa ve insanları senden uzaklaştırıyorsa o zaman bu mefhumda yanlışlık var. Bu yanlışlık zeltilmesi lazım. İslam dini asla asla insanların fıtratını kabul etmeyeceği bir gün değildir. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda ne kadar onu düşmanları eleştirse bile onu ona kendilerine düşman almış olsalar bile bir şey itiraf ediyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın muamelatının üstün olduğunu, dürüst olduğunu, yalancı olmadığını, emanete ihanet etmediğini bildirmektedir. Yine Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Müslümanların ilk kaybedeceği özellik, vasıf sayıldığında hadislerde bunun emanet vası olduğunu bildiriyor. Yani bugün Müslümanlar bir, hem cehaletleri var, bu cehaletlerin yanında çok kıymetli ve değerli bir şeyde kaybedecekler. Nedir o? Emanetçilik. Niye karşı biz emaneti kaybetmişiz? Allah'a karşı emaneti yerine getirmiyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri seçmiş, milyonlarca insan arasında bizlere en büyük şerefi vermiş, İslam şerefini vermiş, imanı tadını verdiği halde biz buna ne yapmışız? İhalet etmişiz. O yüzden bugün tohum Müslümanlar ne imanın tarifini bilir, ne İslam'ın tarifini bilir. İslam'ın yasaklarını, helallerini, haramlarını, hududlarını çok az ve çok az buna zihayet etmeye çalışıyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Biz Müslümanların emanet vasfını gerçekten kaybettiğini gösteriyor. Eğer bugün çoğu insanlar namaz kılmıyorsa bu neye işarettir? Bunu Allah Azze ve Celle Meryem Suresi'ne bize bildiriyor. Bir zaman gelecek çoğu insanlar namazı zayi edecek ve şehvetlerine olacaklar Nasıl bu oluştu? Cehaletten dolayı. Hiçbir cahil fetva vermeye başladı. Allah hakkında konuşa konuşa konuşa öyle bir nesil geldi ki namazlarını dahi ettiler. Ve hala bu cehalet devam ettiğinden dolayı daha öyle bir nesil gelecek ki artık sadece Allah'ın ismini bilecek ama kim olduğunu, ne olduğunu, ne istediğini bilemeyecek. Ve böylelikle hem dünyasını hem de ahiretini felak etmiş olacağız. Öyleyse değerli kardeşlerim bu din emanetini iyi almamız lazım. Onu alabilmemiz için Bakara Suresi'nde Allah Azze ve Celle bize Davut ve Talut'un kıssasını anlatır. Calut ve Talut'u anlatır. Davut Aleyhisselam'ı anlatır. Talut biliyorsunuz Calut'u geldi. Orada bir ayette bir yerde Allah Azze ve Celle Talut'a bir emir verir. Der ki söyle askerlerini onunla beraber gidenlere ve önünüze çıkacak lehirden içmeyecekler. Ve sadece içilecek müsaade olan bir alıntısı alıp içebilirler. Bunun dışında kim fazla içerse o benden değildir. Yani benimle yoluna devam edemez. Ayet budur sonra işte savaş anlatıyor ve ufak bir grup, büyük bir grubu Allah'ın izniyle yendiğini bildiriyor. Bu ayette bizler aslında çok büyük bir dersler çıkıyor. Müfessirler ne diyorlar biliyor musunuz? Bu ayette Talut'a verilen emir aslında bizim içinde geçerler. Ne verildi emirde? Dünyayı nehire benzettiler. Dünya nehirdir. Ve Talut askerleri ona iman etmiş, onunla beraber savaşa gitmiş olan insanlara diyor ki o dünyada sadece bir avuç kadar alacaksın. Eğer fazla alırsan benimle bu yolda devam edemezsin. Bugün Müslümanlar da eğer Peygamber'e iman etmişse aleyhissalatü vesselam yolunda biliyorsa, Talut'un yardımcısı olarak iman eden grup olarak ona destekçi aynı anda dünya ehli olamazlar. Bugün Müslüman bir insanlar aynı çoğu insanın Talut'un zamana nasıl nehire için içip Allah'ın eline asil ettiler ya aynısı bugün bizim başımıza gelmiş. Bugün Müslümanlar dünyaya öyle bir saldırmışlar ki sorunlar ev yapmak için işte kuduğuna şunu yapacak, bunu yapacak diye hayatı ahiret artık değil dünya çocuğu olmuş. O yüzden Hazreti Ali ki iki türlü insan var. Bir ebna dünya var bir de ebna-ı -Ahire var. Ahiret çocukları var bir de dünya çocukları var. Bizler ahiret çocuklarıyız. Yani bizler Diyoruz ki bizim vatanımız değil, bizim yurdumuz ahirettir. Biz oranın çocuklarıyız ve orada yaşayacağız, diyoruz. Ama subhanallah tasavvufatlarımızda, davranışlarımızda, hareketlerimizde, dünya çocukların hareketlerine hiçbir farkımız yok. O yüzden biliniz ki bu davette, bu çalışmada nasıl ki talut, yanındaki olan o bir grup insanı, çok insan oldukları halde, sonunda az bir gruba dönüşüp azlılık kalıp Allah'ın yardımıyla büyük bir grubu galiba edebiliyorlarsa ki kim bu davette de bu günde de, hizmette de dünyadan çok içeyip aynı zamanda diye düşünerekten çalışıyorsa bilin o bizden değil yapamayacaktır. Bu akla bir yerde patlak verecektir. O yüzden emaneti koruyalım arkadaşlar. Çünkü şu anda ilk o alamet zuhur etti. Müslümanların kaybedeceği özellik ilk vasıfları, ellerinden kaybedeceği olan emanetçilik vasıfı. Kur'an'a karşı olan emanet, sünnete karşı olan emanetçilik anlayışı kaybolmaktadır. Çok az artık sünneti ciddi almaktadır. Bırak sinneti farzları zayi etmişiz. Bırak farzları zayi etmeye. her türlü haramların içinde yaşıyoruz ve artık bunlar hepsi bize normal hale geliyor. Utanmak, tutulmak, artık kalmamış bir yabancı kadınla aynı odada oturmak, onunla çetleşmek onunla saatlerce beraber geçirmek çok doğal bir şey olduğunu, normal bir şey olduğunu zannederekten her türlü kalbideki imana zarar verecek, kişinin sabit kalıp ayaklarını kaydırmayacağı şeylere sarılacağını yerde kaydıracağı davranışlarla uğraşmaktayız. O yüzden din çok kolay, çok basit bir şekilde yaşanacak. O da nedir? Ahiret insanıysan, ahireti kemine hedef kurmuşsan, öyleyse niçin bu dünya için bu kadar uğraşmaktasın? İnşallah akşamki dersimizde bunu daha çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Çünkü o Allah Azze ve Celle seni seviyor. Biz onun sevdiğini unutmuşuz. Düşünün kaç tane bu sene geçen sene 2010 yılında sıkıntın vardı. Kocuğunla sıkıntın vardı, ailenle sıkıntın vardı, maddi sıkıntın vardı. Efendim iş yerine sıkıntın vardı, çeydenle bir sıkıntın vardı. İşte bunu örnek olarak vermek istiyorum. Ve şimdi o sıkıntından kurtulmuşsun. Bu sıkıntıyı senle kim giderdi? Ne çabuk unutmuş. Halbuki eğer bu sıkıntı bugün senden kaldırılmışsa bilmen lazım ki bu Allah'ın Sağna olan şefkatinden, merhametinden dolayı saldırılmıştır. Eğer o sana merhamet etmeseydi, şefkat göstermeseydi sen hala o acılar içinde olacaktır. Ama o hep o sıkıntılarımızı bizden gidermiş ama biz hep bu sıkıntıları unutmuşuz. belki kendi başarımızla başardığımızı zannediyoruz. Halbuki baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın sıkıntısına ateşe atıldığı zaman Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya durdu ki önünde ateş var ve o ateşin içine atılacak. Ve Allah'a tam bir teslimiyetle tevekkül ederekten, Allah'ın merhametine güvenerekten, şefkatine güvenerekten oradan kurtuluyor. Kurtulduktan sonra asla bir daha Allah'ı unutmuyor. Ama bizlere kaç defa sıkıntılardan kurtardı. Ama işte başımıza su dert gelecek, maliyeden ceza gelecek, hapse gelecek, şu olacak diye niye olaylar atlattın Vallahi Allah hep merhametiyle ve şefkatiyle seni kurtardı ama unutuverdi Yusuf Aleyhisselam unutmadı ne zaman kardeşleri, abileri onu kuyuya attıkları zaman o Allah'ın merhametiyle ve şefkatiyle oradan kurtuldu Yunus Aleyhisselam balıkdan, karnından kurtulunca bunun Allah'ın rahmetiyle ve şefkatiyle olduğunu asla bir daha unutmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir-i Sıddık ile Mağarada, Selir Mağarası'nda, Mekke'li bisliklerden kaçarken saklandıkları yer icret esnasında buradan da kurtulmaları ve düşmanın onların yerini bulamaması ve onlara zarar vermemesinin Allah'ın bir şefkati, Allah'ın bir merhameti olduğunu bildikleri için ne olmuş oluyor? Ona çımsıkı bağlı kaldılar ve bu şefkati merhameti unutmadılar. Düşünün en son çocuğun ne zaman hastaydı. En son en sevdiğin çocuğun, en çok sevdiğin bir meselede senin sıkıntın vardı ve o sıkıntıdan Allah'ın merhametiyle ve şefkatiyle kurtuldun. Ondan sonra hiç aklıma teşekkür etmek bir daha geldi mi? Musa Aleyhisselam bir kere kurtuldu Firavun'la, askeriyle ama ömür boyu onun için her sene aşure dediğimiz Muharrem ayında Oruç tuttu. Her sene boyunca şükür orucu tuttu. Ya Rabbi Senem'in ta o yıllarda beni ve kavmimi, beni i İsrail'i firavundan ve zulümünden kurtardım diye. Bizim de başımızda her için şey, imtihanı kendi seviyesine göre olacaktır. imanın nispetinde olacaktır. Ama ne kadar sıkıntılı olduğunu sen biliyorsun. Sınavda olsun, işverimde olsun vesaire. Kurtulduğu zaman onu şükrünü yaptırıyoruz. Ve aleyhissalatü vesselam baktığımızda kendisi Medine'ye gelirken gelmeden önce daha aşırı orucunu tutardı ama hikmetini bilmezdi. Neden o oruç tutulduğunu, cahiliye döneminden çünkü bu oruç vardı. Kureyşliler o orucu tutarlarmış. Rivayetlerde geçtiği gibi. Buhari'de bu geçiyor. Tabi Medine'ye gelince hikmetini öğrenir Sahil müslimde geçtiği gibi. Neden orucu tutuldu? Yani Yahudiler bunu bir Teşekkür olarak Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşu için, kavminin kurtuluşu için Allah'a teşekkür için oruç öğrendi. Buradan bize dinle öğretiyor. Allah Azze ve Celle'ye teşekkürün dille olmayacağını, amelle olacağını öğretiyor. O yüzden bugün bizim en büyük sıkıntımız hem emanetçiliği kaybettik ve hem de Müslüman olarak amel ortaya koymayı bıraktık zahir O yüzden Rabbimize Teşekkür ediyorsa o zaman bunu amelle yapacak Amel nedir? Yani farzları yerine getirerekten yapmamız lazım. Ve bu farzları bir de onun kız kardeşi var. O da nedir? Kız kardeşi salih ameller yapmaktır. Yani hayırda bulunmaktır. İşte Kur'an-ı Kerim dağıtmaktır. Camiler açmaktır. Talebe okutmaktır. Sadaka dağıtmaktır. Yemek dağıtmaktır. Fakirlerin odununu götürmektir vesaire. O yüzden Bunları gerçekleştirmemiz lazım değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere bu şuurda olan Müslümanlardan eksik. Çünkü cahilce konuşmak, çünkü görüyorum o kadar mektuplar geliyor. Öyle tuhaf sorular geliyor, bak fark ediyoruz, demin, demin telefonum çalıyor, Almanya hatımı kapatmamışım. Öyle tuhaf sorular geliyor, insan ağlamaktan başka, kafasını sallamaktan başka tuhaf tuhaf. Teessül etmekten başka bir şey kalmıyor. Öyle bir sorular geliyor, öyle bir kıssalar geliyor ki öyle haramlar camianın içinde işleniyor ki insan diyor ki gerçekten artık kimse kimseden emin kalmamış. Çünkü emanet kaybolmuş. O kadar ihanetler ediliyor, o kadar yalanlar söyleniyor. O kadar e, kardeşimle de ediliyor. Beni bilmiyorum çoğunuz duydunuz ya da duymadınız. İşte geçen çarşamba günü kuvvetten Telefon gelmişti. kuvvet ülkesi beni Başbakan Erdoğan'ın bu son hafta sonra yapılan pazartesi günü o ödül törenine delegasyona üye olarak yazmışlar. Din görevlisi olarak. Tabii biz şaka falan yapıyorlar başta zannettik. Yazılı istedik. Biz yazılı gönderdiler. Ondan sonra daveti kabul etti ve ben de bu pazartesinden Perşembe gününe kadar, cuma gününe kadar kuvvetliydim Oradaki o merasime ödül merasimi, başbakana verilen o ödül merasiminde delegasyonda bulundum. Ve otomatik olarak bir sürü müsteşarla, bir sürü devlet adamıyla olsun. Profesörler Ankara'dan gelmiş olan İlahiyat Fakültesi'nin bazı profesörlerle ve düşünür insanlarla, yazarlarla, İstanbul'dan gelen farklı yazarlarla, hatta bu Gazze, Gemilerini Marmara gelmiş organize eden İHH Genel başkanıyla, ile Bülent Yıldırım'la ve diğer insanlarla uzun uzun görüşmelerimiz oldu. Başbakanla görüşmemiz oldu. Ve üzülecek olay oradaki bir din uzmanıyla Türkiye'den Ankara'dan gelmiş olan bir din uzmanıyla görüşünce kendisi cemaatler hakkında kitaplar yazmış. Hatta Arap aleminde onun kitapları bazıları okutuluyor, tercih edilmiş Arapçaya. Ee, Arapça kitaplar yazmış. Onlara sohbetin son bölümünde Selefiliği sordum. Dedi, selefiliğin durum nedir Türkiye'de? Dedi Hangi Seleflik? Türkiye'de selefilik yok ki dedi. dedi Olur mu ya? Türkiye'de bir sürü dernekler var, Selefiler var, yayın evleri var vs. Türkiye'de Seleflik yok. Türkiye'de on Selefi bir araya gelemez. Gelse bile birbirlerini yerler Birbirlerine öyle acı ithamlarda bulunmaktan itaatsizlik, kargaşa en çok onlar içinde bulunsun dedi. Hakikaten biz yani. Hatta utandım ya ben de o cemaattenim demeye ben utandım. Gerçekten diyorum. Utandım niye? Çünkü öyle şeyler anlattı ki gerçekten kendimizde bunları sanki görün. Aynamız karşımıza çıktı. O yüzden hep bunun sebebi başta cahil olmak ve herkes işte ben de bu işi bilirim. Bana hocaya ihtiyacım yok. İlim okumadan da ben bu işi götürürüm. İşte şunu alıp ben de yaparım diyerekten maalesef kargaşalar çıkıyor ve e, dinimize insanların bizden uzaklaşması. Ve diyor ki yani yüzde bir bile yoklarsınız. Yani yüzde bir olmayan bir insan itibara bile alınmaz. Bir ülkede hatlayın diyecek ve çalışmaları gece gündüz olacak ve sonunda %1'lik bile şey yapamıyorsa bu bir tuhaf bir şeydir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bu ümmeti farklı ümmet kılmış diğer ümmetlerin evet peygamberleri çok çalışırmış ama neticede icabette kabul vermeyebilirlermiş. Ama bu ümmet icabet edilen ümmettir. O zaman çalışmamızda uçtulumuza tekrar bakmamıza dönmemiz lazım. Nerede kaybediyoruz? Konuşmamızı neresi hatalıyoruz? Ve insanları Kendimize düşman ederek mi kazanabiliriz? Yoksa yumuşaklıkla, güzel sözlerle, hikmetli sözlerle, Hakkı tahrif etmeden, doğruları tahrif etmeden, güzel bir şekilde sunmak bu doğrudur? Neticede Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, bir meselede ne kadar yumuşaklık gösterilirse o kadar o güzel işe dönüşür ve bir meselede ne kadar şiddet, sertlik gösterilirse o iş o kadar çirkin olur. O yüzden örneğimiz Aleyhisselam'ın olması lazım. Konuşurken, anlatırken, bir şey isterken bunu Allah için istememiz lazım. Yoksa dostlar beni de görsün, alışverişte işte beni de ansınlar, ben de bunu yapıyorum diye bu e, ikrafsızca hareketlerden kendimizi sakındırmamız lazım ve İslam'ın ilerlemesi için ve bilnin için Müslümanların tekrar yani hakkın düşkünlüğü için gerçekten çalışılması lazım. Ve bunun için de en büyük bize düşmektedir. Niye? Çünkü bizler Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi uygulamaya çalışan ve Peygamberi kendimize her konuda örnek almış olan insanlarız. Eğer biz bu insanlar olarak bunu başaramazsak, Kur'an'ın mesajını ve misyonunu anlamamışsak, muamelatımızda hem ailemiz, hem çevremiz bizden düşkiniyorsa, bizden uzaklaşıyorsa, o zaman bizim bu konuda bir şeyleri yanlış yaptığımızı, yanlış kavradığımızın göstergesidir. Ve her şey bir gecede olacak. Her şey şimdi sözülecek diye bir kural yoktur. Bugün her şeyden ben uygulamam lazım diye bir şey yoktur. Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye Kur'an'ı Kerim'de anlatırken 950 sene 950 sene boyunca peygamberlik yaptığını bildiriyor. Yani bu ne demektir? Davetin çok uzun bir zamana ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Asla bir şeyi bir günde değiştiremeyeceğini, bir anda bitiremeyeceğinin manasıdır. 950 kere aynı kelimeleri anlatmam lazım. 950, çok uzun bir zamandır bu. Ama biz tüm şeriatı bir gecede vatandaşa anlatmaya çalışıyoruz. Değil dinin bir meselesini, itifadesini. Bir meselesine bakıyoruz, arkada oturmuş. Burası namaza girmiş, oruca girmiş, mesetlere girmiş, imamlara girmiş, tarikata girmiş, ziyaa girmiş. Yani diyor ki, "Ne anladım hepsini anlattım ana diyorsun." Anlamı yani muallese 950 kere de anlattığını bu bir gecede anlatmaya çalışıyorsa bu gösterir ki bizim niyetlerimiz dürüst olabilir ama geçerli olmadı. O yüzden dinde karışıklık vardır, zihre vardır. Ama bazı dinde haramdır, günahtır. Karışık bazen o zire eğer zarar veriyorsa Müslümanlara dinine zarar veriyorsa haramdır. Dinde sertlik güzeldir. Pensipli güzeldir. olmak güzeldir. Ama o sertlik zarar veriyorsa, şiddete dönüşüyorsa o zaman o sertlik yanlıştır. Yumuşaklık dinde güzeldir. Ama bu yumuşaklık tabiçe dönüşüyorsa o zaman bu yumuşaklık da yanlıştır. O yüzden her taşı doğru yerine koyabilmemiz için mecburuz büyük alimlere müracaat etmeye. Ne kadar da desek, bizler bu işi hadislerle kendimiz çözeriz desek bile işin gerçeği, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı da duyurdu gibi bilmediğinizi zikir ehline sorun. Mecburuz büyük alimlere geri dönmeye ve o alimlerin vermiş olduğu yöntem ve getirmiş olduları günümüze göre ehl sünnetin çözümlerini anlatırken de o huduttan geçmememiz lazım. O yüzden asla, asla ehl-i olarak asla ehl-i olarak Selef'in metodundan çıkmamamız lazım. Selef'in metodu nedir? Her zaman ispat ister, delil ister ve duygusal hareket etmez. Ne kadar olaylar, duygusal da müsait de olsa insanın gaza gelmesine de müsait olsa asla bunu kendisine böyle bir oyuna getirmez. Ama virüs bu son yüz senedir cemaatlere Müslümanlara en basit olayla 30 yıl okumuş olduğu kuralları bir andaki nefsi hareketle yapmış olur, Çiğnemiş oluyor. Halbuki sebef her zaman sinenli gider, yavaş gider ama isabetli gider. En basit örnek işte tekbircilerle Almanya'da bir tartışmamız olmuştu. Bunlar cihazçıdan tekbirciye akı geçiyorlar. Ee, yapma dönemindeyken tartışıyorduk. Ee, dedim ki en sevdiğiniz gider kimdir? E dedi işte Molla Ömer Bin Dedi Dedim farz edelim en sevdiğiniz giderimiz Molla Ömer'i, Bin Nadi'ni Suud polisleri yakalayıverdi. Getirdiler Kabe'nin önüne kazık çaktılar. Kazık çaktılar. Her ikisini de oraya bağladılar. Bütün aleme ibret olsun diye esir olarak oraya bağladılar. Ondan sonra... Başına da iki tane, beş tane polis diktiler. Ufak damancalarla, keneşli kovlarla, bekçilik açısından. Sen de geldin, 20-50 kişiyle, grupla geldin. Görüyorsun orada en sevdiğin adamı. Ne yapmışlar? Bağlamışlar ve işte orada millete gösterir. Ne yapardınız? Hepsi hiç düşünmeden, tek ağızla, işte kendimizi feda edip onları kurtarırdı. Belki içimizde beş, on kişi ölecek. Ama neyse onları kurtarırdı. Ve böylelikle e, onları o şeyden halde farklı olurdu. dedi bak bu işte duygu sadece hareketli, sabi hareketli. Fark burada. Halbuki ben beklerdim ki derdi sorman gerekirdi ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ne yapardı? Bu durumda Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ne yapar? Çünkü her şeyi bizler için Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a ne vardı? Güzel örnekler vardır, güzel örnekler vardır. Ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? Var mı böyle bir örnek? Var. Kabe'nin önüne Tebu Cehil'ler, Tebu Lehebler, kocası olan Yasir'i, oğlu olan Ammar'ı bağlamamışlar mı? Evet. Aleyhisselatü Vesselam var, ashab-ı kiram var. Yolların başında değil keleşle damanceli adamlar nasıl kılınçla sıradan adamlar bekçilik yaptıkları halde hiçbir sahabe böyle bir eyleme kalkışmamışlar. Ne yapmışlar? Din bize başka bir şey daha öğretiyor. O da nedir? Olaylara sabır göstermektir. Sabırlı olmaktır. O yüzden Aleyhisselatü onlara gelip ne diyor? Sabraniye âle yâsır. cennet. Ey yâsır sabırlı olun, sizle de buluşmamız cennettir. O yüzden güzel Müslümanlar olarak ne kadar dünya hayatımızda, dünya politikasında olumsuzluklar da görsek, ki Amerika Kabe'yi bile bugün işgal etse, bu demek değildir ki onlar dünyayı, dünyadaki kazanmış oldukları halde iş bittiğini. Biz ahirete ilerliyoruz ve Allah Azze ve Celle bu dünyada adalet olacağını garantisini vermemiş. Bu dünyada yüzde yüz her şeyi adaletinle yöneteceğim diye vermemiştir. Niye? Çünkü bu dünya imtihan dünyası. Adalet yeri iş ahirettir ahirette kimseye zulüm Ahirette nedir? Garanti etmiş Allah Azze ve Celle. Kimseye edilmeyecek. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa, o iyiliğin karşılığını görecek. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa bile, onun karşılığını görecek. Çünkü Allah Azze ve Celle, ahiret yurdunu, asla zalim ve zulüm olacağını, olmayacağını bize bildirmektedir. O yüzden bizimki için sonuç bu dünyadaydı bu dünyada bütün Kur'an-ı Kerimleri de yaksalar, efendim İslam'a her türlü gelip camilerinin en büyük bile kilise hacını koysalar, bu demek değildir ki sonuç onlar kazandırır. Sonuç ahirettir. O yüzden Allah Celle Furkan Suresi'nde ve diğer ayetlerde ne diyor? وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Sonuç takva sahipleri olacaktır. O yüzden bizi olaylar yanıtmaması var. Biz doğru hareket etmeye öğrenmemiz lazım. Evet, Müslüman bir zihret sahibi olacak. Efendim, bir gerektiği yerde göster, gösterin, gerektiği yerde gösterir. ama her yapacı adını önce Kur'an ve Sünnet'e ve o Kur'an ve Sünnet'i en iyi yorumlayan, en doğru şekilde yorumlayan alimlere danışaraktan yaparsa o zaman isabet etmiş olacak. Yoksa kalkıp böyle bazı gençlerin yaptığı gibi işte gidip, İskenderiye elektriği halı uçurmak, bilmem orada gidip terör eylemi da bunun ciddi bir üstünlük olduğunu zannederek de zararının Müslümanlara kat kat daha büyük olduğunu bilmediklerinden dolayı ne oluyor gelmiş olduğumuz durumu görüyoruz. İnsanlar günden daha çok dese ediyor. Kendi ellerimizle İslam düşmanlarının içimize girip bizim dinimize bize yasaklar getirmesine zararlar getirmesini kendi gözümüzde şahit oluyoruz. Öyle oluyor ki artık bazı yerlerde kişinin Müslümanlığını saklamak mecburiyetinde kalıyor ki işte dünyevi bir menfaat ele geçirebilmesi için mesela iş yerine gitmesi için Almanya'da artık ilk sorulardan birisi Müslüman birisi. Adam artık demiyor ben Müslüman. Niye? işi kaybediyor. İşi alamayacak diye Müslümanlığını söylüyor. Bu duruma kim getirdi? Goya dini iyi bilen insanlar, doğru amel ettiğini zannederekten, İslam alemine fayda getirdiğini zannederekten, daha çok zarar verip, Müslümanların Müslüman olduğunu da inkar edecek saklıyeden bir duruma düşürdüğüne farkı yok. Ondan sonra diye bir insanları suçlamak. O yüzden hep dönüp dolaşıyoruz, bir yere geliyoruz. Dindeki cehalet, bizlere ne yapıyormuş? Fatıklığa Allah korusun, Allah hakkında iftiraya düşmeye, sebep kuruyor. Allah ve Celle bunların günahını bağışlasın. Aynen. Bu konuda kısaca ilave etmemiş birileri varsa, yok da soru sormak isteyen varsa, yok da soru cevaplamak isteyen birisi varsa tabii ki sorabiliriz, cevaplayabiliriz. Buyurun. Yoksa Arapların dediği gibi kellim kellim neyansak konuş konuş fayda vermiyor. O duruma düşmeyeceğiz. Fayda vermesini Buyur yönek maşallah. Eee ne oldu? işte kendinliği sabay deriz dediler. Yok ondan sonra sonra ne? Sustular tabii. Sustular. Ne dedin? Delilleri boş olduğunu anlayınca hadis getirdik. O mantığını getirdi. Duygusallığı öne koydu. O yüzden yani duygusallıkla he? var, hepsi değil. Bazıları bizimle şu anda selefilerle alakalı bir ikiye de yok diye kim dedi Başbakan bir tecrübe verildi. Kurayt'te o ödül töreninde sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya bu işte cemaatle nasıl kitaplar yazmış. Ee, bir sürü cemaatleri yazmış. Sonra i̇şte Sedef Hocalayla da, da görüşmüş, İddin'deki şehrlerle, Suudi Arabistan'daki <gülüyor> şehrlerle. Yok mütercim tercümanı. Ondan sonra şey görüşmüş, Mısır'daki şehrlerle görüşmüş. Ve bu hakkında kitaplar var. Mesela Ali Hasan'ı Hale bile diyor. Reportajım vardı. Hatta onlar kitap bile yazmış. Ve bu şu anda Ünlü Üniversitesi'ne verilmiş doktorateci falan diye. Ben bir muhabir olarak karşısına çıktım hani bir doktora değil de bir Türkiye gazeteci muhabiri olarak çıktım. E, hangi İslami düşünceyi sorduğum zaman hemen başladı onun hakkında. İşte bu zaten saflık, bu falan deyince şaşırdık hani yani. Halbuki biz Türkiye'den gelmişiz, bir onunla görüşmeliyiz. Yani altyapıyı bilmeden hemen böyle şey yapmasın. İşte bir sürü örnekler verdi. Ve doğru olan yeri doğru olan yeri biz Müslümanlar ehli i sünnet olarak neden beraberce bir mekanda olduğumuz zaman kalplerimiz böyle katılaşıyor. Neden kardeşimize hüsnüden besleyenlik neden kardeşin daha başarılı olması için daha çok hizmet edebilmesi için temel... bu demek ki herkes bunu yapıyor. Hem de istisnalar vardır. Ama tabloya baktığımızda İki hayat yaşıyoruz biz. Özel hayatımızla toplumdaki hayatımız birbirine çelişkili. Evde farklı bir insanız. Dışarıda farklı bir insanız. Evde e, diktatör bir insanız. Klinetten uzak bir insanız. Bundan akşam ve iki sohbetten bakmam istiyorum. O zaman kardeşler de gelecek. Yani çünkü o seni seviyor sohbetimden anlatacağım. E, burada farklı insanlarız. Yani bütün kardeşler olarak e, medyadan veya işte basın bununla uzak olduğumuzda olabilir? Yoksa bizim Allah'ın dostum, samimi niyetimiz, şeyimiz... Ya şimdi sen kendi adınına bismillahirrahmanirrahim şimdi. Herkes niyetlerle, Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. Hani medyadan falan öyle bir şeylerle şimdi eşit. Şimdi diğer yamanlara bak ben mesela başkomistik yaşandım, hepsi de aynı masada oturdu. Zaten ufak bir salondu, başka <gülüyor> kuvvet kralı geldi, emiri geldi, başbakan geldi, ailesi geldi. Masalarda oturttular. Anlatayım müsteşarlara bakıyorum. Çoğu zaten bu belli cemaat sesiminde geldiği belli. Birbirlerine olan bağlılık, itaatlik anlatabiliyor muyum? Ya biz işte gördün haçta. Haçta gördük yani. Hacdaki kargaşayı bizim grubun. Yüz kişiyiz. Yüz kişindeki itaatsizliği, kargaşalığı anlatıyor. Herkes ben bilirim diyor. Bir bakıyorsun gruptan ayrılıyor. İki kaybolmuş. Ee, bana niye yardım etmediniz diye bir de sitem ediyor. E kardeşim, ne söz biliyorsun. Ne nasihat kabul ediyorsun. Ama her şeyde biliyorum diyorsun. Başına bela da gelse, problem de gelse musibet. Bunu da bizden zannediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu muamelat çok önemli. Eğer aleyhissalatu vesselam din muamelat ise, diyorsa, yani dinin hepsi muamelat ise, hatta bir hadis şerifinde işte ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildi diyorsan, bu üstün ahlak için biz uğraşıyoruz mu? Başta dedik? Ee, İslam kapandı mı bu? <gülüyor> kapandı. <Yani> kapandı mı? <gülüyor> ha, bitti. Mesela e, ne anlatıyordum? Mesela Aleyhisselatü Vesselam ki işte, üstün ahlakı tamamlamak için gönderildi. Dedik ya başta İslam cehaleti yok etmek için onu kendisine en büyük düşman olarak ilan etmiştir. Sebep nedir? Çünkü yüksek değerlere sahip olmak istiyorsak önce cehalete ısmar olmamıyor. Çünkü cehalet bunları engelliyor. Anlasabiliyor muyum? Eğer bakın bugün bazı şeyleri bize öne gelmişse dünyevi hayatımızdaki şeylerden bunun sebebi nedir? O konudaki cehaletlerini terk etmişler. Cehaletleri bırakıp o eğitimi, onun Bilginin ne kadar önemli olduğunu, kişinin eğitiminde ne kadar o etken oynadığını ve insanları kazanmakta ne kadar oldu. Bak bana papazlar geldi. Almanya'da biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'yla bizim hakkımızda bazı söylentiler olunca papazlar mektup yazdılar, eğimi gönderdi. İlla seninle tanışmak istiyoruz. Ben de randevu verdim, geldiler. Üç kişi geldi, bir tane de bayan papaz geldi. Öyle bir konuşuyorlar ki yirmi çaycık böyle anlatmaya çalışıyor. Asıl halbuki beni sevdiklerinden dolayı mı? İslam dilini sevdiklerinden dolayı mı? İşte biz senden duymak istiyoruz. Medyada sen hakkında çok Bak Bunu bir papaz diyor. Medyada sen hakkında çok ileri gelip sözler duydum. Acaba doğru mudur değil midir? Direkt senin ağzından duymak istiyoruz. Anlatabiliyor musun? Bizler ise işte bugün Müslümanlar kardeşimiz hakkında bir söylenti duyuyoruz. Hemen kabul edip bunu devam anlatabiliyoruz. Onun işine yarayacak. Medyadaki yazılanlar onun işine yarayacak. Yani bir papaz niye gelsin? bunun işi meselesinin aksini öğrenmek istiyor. Nedir bu medyanın senden uğraştığı anlatabiliyor muyum? Ama bugün kaçta kaçımız bir Müslüman hakkında bir şey söylenildiği zaman bunun aslını öğrenmek istiyoruz. Hemen inanıyoruz. Birisi anlatıyor işte falan şöyle kaçırmış. Böyle çalmış. Falan işte yönetimde şöyle yapıyordu. Söylenildiği zaman dernekte böyle yapmıştı. Söylenildiği zaman hemen aktarılıyor, anlatılıyor. Ve e, doğru mudur, yalan mudur araştırılmadı. Bu çok önemli. Halbuki biliyoruz. Öledik adamlar cahil, dalil Allah cihazı Kapık demiş. Ama bugün binlerce insan... O sözlerini, yumuşaklığını gördüklerinden dolayı kabul ediyorlar. Halbuki bilir, anlattığı yalan. Anlatmış olduğu hurafe şekillerinin asılsız olduğunu, ibadet olmadığını biliyorlar. Ama diyor ki, ben buraya geldiğimde benim de yumuşak konuslarım, bana bir değer veriliyor. Ama bizim verdiğimiz bir şey, adam içeri girdiğinde bizim cemaatten mi, bizim cemaatten değil Eğer bizim cemaatten değilse zaten onu adam yerine koymuyoruz, ikram etmiyoruz. Kardeşliği göstermiyor. O da bak din kardeşimizdir diye. O sıcaklığı göstermiyor. Onu herkes yapıyor demiyoruz. Yok da yapmıyor ne demiyorum. Var oluyor bu. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü din futbol takımı gibi bize gösteriliyor. Dilla şu takımdan, şu, şu takımdan olmayanlara da mücadele edecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden uslubumuzu, hele, hele Türkiye'deki uslulu ve ben, ben Kuveyt'teki görmüş olduğum o cemaatlerin en baş adamları orada olduğundan dolayı uslublarını görünce gerçekten bizim uslubumuzu da ve Ebu Sayın Hoca bu konuda çok çalışma çaba gösteriyor. Ben bunu en son seminerde de gene söylemiştim Belçika'da. Bundan ne zaman olmuştu işte bir ay önce Bilal amcanın vefatında ki o seminerde. Yani gerçekten Ebu Sayın Hoca hep devamlı bu konuyu anlatmaya çalışıyor. Bizim uslubumuz nasıl olması lazım, nasıl hareket etmemiz lazım ama Hemen yani bir çatışmacı bir usul olmuyor. Hatta o bile odada ona dediğimiz işte Ahmet Akgül'ün profesör bizim hakkında işte cevap verme zaten bulur, bize kim atlaşmışsa cevabını bulacak, pisliği ortaya çıkacak vesaire dedim. Gerçi yani biz bir çatışmacı anlayışıyla dini tebliğ edemeyiz. Amacımızdır, bunu önce bilmemiz lazım. Dinin gayesi nedir? İslam'ın bir gayesi var. Biz bu gayesine mi hizmet ediyoruz? Yoksa kendi nesnistlerimizdeki anlayışları mı mutmain etmek istiyoruz? Neyi, niye, neyi ispatlamamıştır? Bu dinin rütbesi, bu dinin belli bir makamı yoktur. Bu dinde Allah katında herkes eşittir. Ancak takva sahibi. Demek ki takva sahibiysen Allah katında derecen yüksek olabilirsin. Profesör olmuşsun, Allame-i Cihan olmuşsun, çok okumuşsun. Bu senin Allah katını üstün olacağına işaret etmez. Allah katına üstün, takva sayılır. Takva için neler yapıyoruz? Razâlik kitabında öyle der. ya Eyühelben kitabında nasihat ederken der ki, e, tabi bir kısa yani bir delil sayılmaz ama bir güzel bir örnektir. Der ki, hocası vefat etmiş, vefat ettikten sonra erkisi hocasının riyasında görür. Derim ki ey oğlum ya be, bak ben bir hata yaptım şu anda kabirdeyim. Hep o çok cedellerin bana fayda burada vermiyor. Burada fayda veren namazı olan, çok nafile ibadeti yapan, çok omuz tutanlar, çok hayır yapanlar onlara fayda var. O yüzden sen de benim yapmış olduğum hataya düşme yani cederci olun. Vaktini cederle geçirme. Aleyhisselatü Vesselam baktığımızda vaktinin çoğunu ibadetle geçirilmiş. O yüzden bu akşamki dersimizde o seni seviyorlar. Gecenin üstte ikisi önemli? Allah Azze ve Celle bize gecenin isteksini vermiş. Her gece Allah Azze ve Celle gecenin üstte ikisinde iniyor. Kimin için iniyor ya? Allah Azze ve Celle birisine mühtaç mı diye haşa gidiyor Bizler için iniyor. Her gün gecenin isteksini Allah Azze ve Celle iniyor. Ve uykuda olan gafillere günahta ısrar eden insanlara derin uykuda olan insanlara en yumuşak sözle hitap ediyor, düşünüyor şey musun? Demiyor, sizin belamız o gelsin, anlatabiliyor muyum? Onlara en güzel bir şekilde hitapta bulunuyor. Ha bunları inşallah akşamki sohbette sizlere anlatacağız. Ee, Allah sizden de rahatsız olsun, dediğim gibi talip yapmak isteyen, ilave etmek, bir şey. internetten bir soru var. Alıyor musun hocam oradan sözler? Buyurun. Gariplerin müjde hadisine göre nasıl gariplerin müjde hadisine göre Evet inancımızın takdir ve ilgi görmemesi doğaldır diyebilir miyiz doğru şimdi ilgi görmemesi ayrılıp Bir de insanları senden nefret etmesi senin muamelatından nefret etmesi de e, din alır. Çünkü yapmış ama dinde de böyle bir şey yok En basit bir örnek ee, bundan geçen cuma namazında, geçen haftaki cuma, yani son cuma ondan önceki cuma namazda bir Tunuslu baba oğluyla geldi. Oğlu, Kur'an sünnetle eden bir kardeşimiz bizim camide babası onunla sitem ediyor. Arası büyük bir ihtilaf olmuş. Soru nedir? Dedi sorun nedir iftilaf? Babası yemin ediyor. Diyor ki benim oğlum benden, annesinden izinsiz Geçen ay 600 euro telefon görüşmesi yapmış. Kimleri aramış? Almanya'daki din hocalarını aramış. Onlara fetva sormak için. Oğlum bu israftır, haramdır. Yani git camindeki hocana sor. Niye sen kalkın? Bizim ee, onları arayıp saatlerce bir de konuşuyorsun. Cep telefonundan saatlerce bu de geliyor. Ve geçen ay diyor 600 euro gelmiş. Ya artık yapma bu bizim ekmeğimiz. Bizim ekmeğimiz yok. Şey o onlar da bir de ona ait okuyor. İşte bilmediği şey ilim ehline sorun. O yüzden bunu şunları Kardeşim böyle bir şey yok. Yani senin muamelatında sen Eğer ve nesmet üretiyorsan ve bunu dünden zannediyormuş gibi yapıyorsan, bunun için sevap da alıyorsun, günah alıyorsun. Ama tabii, o yüzden o tam ayrı bir şey soruyor. Buyur yaşadığımız dönemde İslamiyet'in bize fark çözdüğü yani öncesi olan şehirdeki cehaletle boğuşmak yoksa akide-i sahip olup cihat cephesini şimdi şu cephe diye bu cephe bir şey yok. Dini birbirine yapmış kişi itikadını öğrenecek. Onunla cemaat oluşturacak ve o cemaat ise bağlı kalacak. Ve cemaat de bugün alimlerdir. Bu alimlere bağlı kalacak. Ehl-i alimlerinin sözüyle hareket edilecek. Bugün bu konuda şu ehl aliminin vermiş oldukları fetvalar ortadadır. Meşhurdur. Anlatabiliyor muyum? Bugün oralarda evet Müslüman halka büyük bir yapıyor. Orada kan akıyor. Ama tabii oradaki halkın eğer savunma gücü varsa, düşmanı def etme gücü varsa onlara bunun fark olduğunu, ama buna güçleri yetmiyorsa, yapamıyorlarsa ve her bir bile dinde zarar göreceklerse, yani dinlerini kaybetme durumu varsa, çünkü insan dini için yaşar. Eğer bu dini de kaybetme durumu varsa, o zaman orada kalmaları ne doğru değil. Anlatabiliyor musun? Bugün ihanetler zamanında, anlatırım ihanetler zamanında yaşandığı zaman önce bir saflar belli olması lazım. Safların karışık olan bir dönemde insanların Böyle bir eyleme kalkışması ve imamı olmadan bunu yapmasının sadece bize yüz yüzünü bunu görürüz bir fayda getirdik. Tam tersine zararlar getirecek. Cemaat alimlerin yanı ya, alimlerin yanı demek, e, onların talimatıyla da yönlenmekte hareket etmek demek değil mi? İşte, işte o, o, yapmıyorlar ki. O, o cepheye gider, başlıyor, alimi sövmüyor, alimi inkar etmeye başlıyor kendini âlim ilan ediyor. Evet. Birazlar bir de cemaat olmak farz mı diyor sen? Cemaat olmak farzdır, çünkü Allah Kur'an'ı Kerim'de bilir: "Va'atasi muhibbillahi cemiyat". Ve bir günde beş defa namaz için cemaat oluruz. Farzın cemaatla namaz kılmak. Ee, Müslüman cemaat olacak. Acaba bu demek değildir ki cemaat için işte lideri olacak, şu olacak, bu değil. Hak üzere cemaat olacaklar. Düşünnet üzerine cemaat olacaklar. Anlayış aynı olacak. Ve bunu da en güzel örneği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Aşhab-ı kiramdır ve onların yolunda gitmiş olan büyük imamlardır. Anlatabildir. Yani kalkıp mövcud olan yeni bir cemaat, bir Teşkilatlarla bu cemaatçilik değildir, cemaat kast edilir, anlayış kast edilir. Cemaatçilikin İslam'ı sahaben anlamış olduğu şekilde anlayarak yaşayan kişi cemaatçilik. Evet. evet şimdi Ömer Hoca, Ebu Amar, Feryata Fabbay den yani o, o Evet, yani ben de. de. Adana'dan. Ebonar hocam. Evet, nasılsınız? öyle takas tak net olur diğerlerde de inşallah. Şu nedir? O da internetler. Taahhüdü. İsmi Allahü Rhammânü Râhîm. Alhamdülillâh Rabbül Âlemin. Ve salât ve sallâmü ala Rasulina Muhammed. وعلى آله وأصحابه ومن افتدى بهده واستنى بسجنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد قادة أبو عناس بعضا بطوك olan hastalıkları anlattı Allah razı olsun. Ve gerçekten biz çok zaman yani öbürleri eleştiriyoruz. Tabi ki bildiğiniz gibi kötülükte örneklik olmaz. Nasıl? Çok kişiye dersin ya Sayyir-i amel ya, ya diyor biz sayr üzerindeyiz. Ben olamaz namaz kişilere bak. Böyle bir misal verilmez. Misal güzel kişilerden verilir. Onun için Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem dinde senden üstün olan kişiye bak. Niye? daha fazla güzel bir ibadet yapmak için. Dünyada senden altına olan kişiye bak. Hani sende bir şehir arabalar merkez olan kişiye bakma. Allah'ın nimetini izdira Gerçekten bizde çok eksiklik var. Niye? Dediği gibi sen dolayı, niye çünkü biz bu ilmi kitaplardan okuduğumuz için alimlerin önünde dil çökmediğimiz için elmi tahsil etmekte kahır, nefsi zelil tutmadığımız için İlmin değerini de çok zaman bilmiyor. Alim kimdir de bilmiyor. İnancınız olsun, yani çok kardeşlere gitmişim. Yani seni anlamay diye yerinde koyuyorum. Yani destek etmeyesin. Yavaş ol önce bilin ehre olduğunu değil her gelen iç kelime birimiz bu alim sayılmaz. onun için hastalıklar gerçekten aramızda çok biz de, kardeşlerimiz de, de var kardeşlerimize da var Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz davada olan üslubunu anlatmak istiyorum. Hem düşmanına karşı Hem de dostuna karşı. Yani kardeşleriyle nasıl geçiniyordu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam? Onlar bir fatah işledikleri zaman nasıl Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Onlara anlatırdı. Ya da o düşmanına karşı nasıl bir tavruda bulunuyordu Sallallahu Aleyhi Vesselam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken biliyorsunuz Müşrikler Teyzembere sallallahu aleyhi ve sellem Demedikleri bir şey bırakmadı, Falan, bırakmadı. Velokki teyzembere sallallahu aleyhi ve sellem Onların yanında ام دور ام امين ام صادق ام امانات صاحبي اولان محمد الصادق الامين دار الارضي صلى الله عليه وسلم اولي سنتي صندر صلى الله عليه وسلم الله فرسول دانو يا ايها المزلد وَا يَا اَيُّهَا الْمُبَّثِرِ <gülüyor> Ayetlerinin diktem sonra Tums'a endir, وَرَبَّكَ تَتَبِّرْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anadik Hadece'ye dedi ki يَا حَدِيْجَ no. Artık taniyatına uyumaz zamanı bitmiş. Kalktı bir daha yaktırma be sallallahu ضعوة جهاد مجاهدات فأولم زي قدر عليه الصلاة والسلام بردك شاهد على جانوس فيتن برش الله عليه وسلم وأنجر عسرتك الأقربين بص لدى عليه الصلاة والسلام عباس صفية فاطمة قمجعون جسر هالسر فأولا قذرة ذا يا عبد الله بن عبد المطلب İ'mel inni la ewni'a enke bin Sen kendine amel et, ben sana bir şey yaparım. Safiyya Ya Muhammed sallallahu <tuh> aleyhi